Ee, se seçimlerden önce yazdığım bir şarkı teşekkür ederim sağ olun. Seçimlerden önce yazdığım bir şarkı vardı ama seçim sonuçlarından sonra dedim bu şantiner miyim? <gülüyor> ama burada okuyabiliriz ben de burada konuşuyoruz. Var. Anlıyor muyuz içimizde? Ee. İzlediğiniz evet. için Uzura. Geziyorum elimde bozuk bir pusula Herkesin bir fikri var ama Susala kavuşacağım sonsuz bir huzura uh. Bakmayın kusura Kafamda binlerce sorun var şu sıra Herkesin bir zihni var ama Benimki benziyor Vespa'nın namlusunu Büyüdükçe büyüyor bu kahra Ciğerimiz gülüyor dumanla Ama buna gülüyorum hala cinler az söz bölüyor la la la sakuma dönüşüyorsun arasında dönüşüyor paylarsan kara suratlarımıza saydan bıra darbesi kan solanesi bir vatan bir ömre bedel mi bir hata satıldım yeterli fiyata kederle öğrenmek geçerli fiyaka ve sonra başında beri bu ve sonra başında geri dur küfürle ellerim patakak vekiller diyecek ki kaçılan bu bu siz Aşkından geberip ölme Onlarla git hadi ve geri dönme Korkunun bedeli bu Bağırın, bağırın Bu sesin sonumuz olacak Bağırın, bağırın Özgürlük yolumuz olacak Papazalar orucu bozacak Ölümsüz olacağız Çabolsun yar ölümsüz olacağız sonunda barır ağrır İsme sosyetikle sınıflı toplum makörüde notun me aslında no. soyuk sarayda sorun yok fakat bu sokaklar sıkıntı dolu Ne yeah. de dolu bu sokaklar öğrettin hayatı ve belki dililtir kur yani ne bankalar kurtadır bizine sikik bir okul Bittik biz olduk otobanı ters giderim o yüzden her sitemim size bir ders niteliğindir Canınıza ben siperim, modeli, belki benim hazırım mermilerimle Arenada pua benim hala, alem alıyor bu zemin ben direnince Size göre boşam ama bana göre dava, gündem oluşturuyorlar kendilerince <gülüyor> Künyerler itince, içindeki köle führer gibi dinci. Dönüşürüz sen zümrenden inince. olsam bile günler çivilinci Çalabilir hayallerimi birisi, işi gücü düşünürken de krizde Elindeki tüm düşler de gidince, sevinmedim hiç lütfen beni dinle Hepsinin kireci kapalı, açmak mı gerekli? İtince saralım, yapalım, yakalım, bitince kafalı Anlatır yazar içinde kalanı <gülüyor> Ki hücre kanarsın kafalar var Bir cümle yazmanın bedeli Hapise iki laf yapalım Nasılsa çıkışta işte, iktidar kafalı <gülüyor> Barın, bu sizin sonunuz olacak Barın, barın, özgürlük yolumuz olacak Barın, Ölümsüz olacağız sonunda Bağırın, bağırın Bu sizin sonunuz olacak Bağırın, bağırın Bu sizin sonunuz olacak Bağırın, bağırın Özgürlük yolumuz olacak.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 İleride daha özgür günlerde yayın beğenmenizdir şahane.